3301, Meclis Oturma Adabı. Cabir İbn-i adı e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam mescide girince cemaatı bir kısım halkalar halinde gördü ve sizleri niye böyle dağınık gruplar halinde görüyorum? buyurdu. 3302, Meclis Oturma Adabı. An-ı İbn-i Şehşerid, babasından radıyallahu an anlatıyor. Ben oturduğum sırada. Resulullah aleyhissalatu ve Selam bana uğradı O sırada sol elimi sırtımın gerisine koymuş Sağ elimin kabası üzerine dayanmıştım Bana gradaba uğramışradın oturuşuyla mı oturuyorsun dediler 3303 meclis oturma arabı Ebu bu derdi arabı Allah'u an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve Selam oturdu mu Etrafına biz de otururduk Kalkar fakat geri dönmeyi arzu ederse ayakkabılarını veya üzerinde olan vida, sarık gibi bir şeyi çıkarır, yerine koyardı. Böylece ashabı geri geleceğini bilir ve yerlerinde otururlardı. 3304. Meclis oturma adabı. Hz. Buhayrere adabı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: "Biriniz güneşte olunca bir rivayette gölgede olunca gölge ondan kalkar da Yarısı gölgede yarısı güneşte kalacak olursa oradan kalksın. 3.305 Meclis oturma adabı. Kays. Babasından naklediyor. Bir seferinde mehcide gelmişti ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam hutbe irat ediyordu. Konuşmayı dinlemek üzere güneşe dikildi. Ancak Resulullah aleyhissalatu vesselam, kendine gölgede durmasını emretti ve gölgeye geçti. 3.306 arkadaşın vasfı hakkında hem bu Musa Aleyhisselam anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki: İyi arkadaşlar kötü arkadaşın misali misk taşıyanla körüp çeken insanlar gibidir. Misk sahibi yatanak kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körüp çekene gelince bir seni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın." 3307. Arkadaşın vasfı hakkında H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, şu üç hariç bütün meclisler emniyettedir. Haram kan dökülen meclis. Haram kere bulunan meclis. Haksız mal taksimi yapılan meclis. 3308. Arkadaşın vasfı hakkında. H.Z. Enes Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni. Bir ihtiyacı için göndermişti. Bu yüzden anneme dönmekte geciktim. Eve gelince annem. Niçin geciktin? Diye hesaba çekti. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Dedim. Beni bir iş için göndermişti. Ne işiydi o? Diye annem sordu. O sırdır söylemem Deyince. Annem. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın sırrını sakın kimseye açmayasın dedi. 3309 Karşılıklı muhabbet, Ebu Hüreyre Radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam buyurdular ki, Nefs-i Kudret'inde olan Zata yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. 3310 Karşılıklı Muhabbet Numan İbn-i Beşir Anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte minlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler. 3311. Karşılıklı muhabbet. Mikdam İbn-i Madikar an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Biriniz kardeşini Allah için seviyorsa ona sevdiğini söylesin. 3312. Karşılıklı muhabbet. H. Z. Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselamın yanında bir adam vardı. Derken oradan birisi geçti. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki, Ey Allah'ın Resulü! dedi. Ben şu geçeni seviyorum. Peki kendisine haber verdin mi? diye Aleyhisselatü Vesselam sordu. Hayır deyince, ona haber ver dedi. Adam kalkıp, gidene yetişti ve, seni Allah için seviyorum dedi. Adam da, kendisi adına beni sevdiğin zatla seni sevsin diye mukabelede bulundu. 3313 Karşılıklı muhabbet. Yezid İbnü Amme et-Taberi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bir kimse bir başkasıyla kardeşleştiği zaman ilk iş ismini, babasının ismini ve kimlerden olduğunu sorsun. Çünkü böyle yapmak sevginin artmasına daha uygundur. 3314 Karşılıklı muhabbet. H. Z. Ebu Hureyre Rabi'ye Allah'ın -an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediğini işittim. Dostunu severken ölçülü sev. Günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buzunu ölçülü yap. Günün birinde dostun olabilir. 3.315 Karşılıklı muhabbet. Yine Ebu Hureyre Rabi'ye Allah'ın -an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki. Aziz ve Celil olan Allah-u Teala Hazretleri kıyamet günü şöyle diyecek. Benim celalim adına sevişenler nerede? Gölgenden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı şu günde onları gölgenin de gölgelendireyim. 3316 Karşılıklı Muhabbet H.Z. Muaz İbni Cebel Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki benim celalim adına birbirlerini sevenler var ya. Onlar için nurdan öyle minberler vardır ki. Peygamberler ve şehitler bile onlara gıduta ederler. 3317 Karşılıklı Muhabbet bu İdris el-Halani Muaz İbni Cebel Radıyallahu Amihten naklediyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki. Allah tebareke ve Teala Hazretleri şöyle hükmetti. Benim Rızzam için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelenler, benim için birbirlerini ziyaret edenlere ve benim için birbirlerini harcayanlara sevgim vacip olmuştur. 3318 Karşılıklı Muhabbet H.Z. Ebu Zeyr Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Amellerin en faziletli ise Allah için sevmek. Allah için buzetmektir 3319 Karşılıklı muhabbet, H.Z. Ömer Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah'ın kulları arasında bir grup var ki, Onlar ne peygamberlerdir ne şehitlerdir. Üstelik kıyamet günü Allah indindeki makamlarının müceddiği sebebiyle peygamberler de, Şehitler de onlara gırtta ederler. Orada bulunanlar sordu. Ey Allah'ın Resulü! Onlar kim? Bize haber ver onlar aralarında. Ne kan bağı ne de birbirlerine bağışladıkları bir mal olmadığı halde. Allah'ın ruhu Kur'an adına birbirlerini sevenlerdir. Allah'a yemin ederim. Onların üzeri mutlaka nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Halk korkarken. Onlar korkmazlar. İnsanlar üzülürken. Onlar üzülmezler. Ve şu ayeti okudu. Haberiniz olsun Allah'ın dostları var ya. Onlara ne korku var ne de onlar üzülecekler. Yunus 62-3320 Karşılıklı muhabbet H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah bir kulu sevdi mi Hazreti Cebrail aleyhissalama? Allah falanı seviyor. Onu sen de sev diye seslenir. Onu Cebrail de sever. Sonra o, sema ehline. Allah falanı seviyor. Onu size sevin diye idare eder. Derken bütün sema. Ehli de onu sevmeye başlar. Sonra onun için arız halkı arasına hüsnü kabul konur. Hadis'in üstlindeki rivayetinde şu ziyade var. Allah Celle Celaluhu. Bir kula da buz mi Cebrail Aleyhisselam'a. Ben falancaya buzdettim, sen de buzdet diye seslenir. Ona Cebrail de buz başlar. Sonra cebri tema ehlimini ida eder. Allah Celle Celaluhu falan kimseye buz etti. Siz de buz edin. Sonra yeryüzüne onun için buz edilir. 3321. Karşılıklı muhabbet. H.Z. Ebu Zevr Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü. Dedim. Kişi. Bir kavmi sever. Fakat onların amelin işle verse. Sonu ne olacak ey Ebu Zevr. Buyurdu. Sen sevdiğinle berabersin. 3.322 Karşılıklı Muhabbet Tirmizi'nin bir rivayetinde kişi sevdiğiyle beraberdir denmiştir. 3.323 Karşılıklı Muhabbet H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ruhlar toplanmış cemaatler gibidir. Onlardan birbiriyle önceden tanışanlar kaynaşır. Tanışmayanlar ayrılırlar. 3324, Dayanışma ve Yardımlaşma, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim? Kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter. Rezim bir rivayette şunu ilave etti. Kim? Hakkı sübut buluncaya kadar mazlumla. Birlikte olursa, ayakların kaydığı günde Allah onun ayağını sıratta sabit kılar. 3325. Dayanışma ve yardımlaşma. H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim bir dünyevi kederlerinden birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır. Kim ilim aramak düşüncesiyle bir yola düşerse, Allah onun cennete olan yolunu kolaylaştırır. Bir grup, Allah'ın kitabını okumak ve aralarında tedris etmek üzere Allah'ın evlerinden birinde toplanırsa, Üzerine mutlaka sekine iner ve onları rahmet kaplar. Melekler onları sarar. Allah da onları yanında bulunan bu meleklere anar. Bir kimse yamili yavaşlatırsa, bir hızlandıramaz. 3326, dayanışma ve yardımlaşma. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, Bin nasihatten hayır haklıktan ibarettir, yanındakiler sordu. Kimin için ey Allah'ın Resulü, Allah için, Kitabı için, Resulü için, Müslümanların imamları ve hepsi için. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez. Ona yalan söylemez. Ona zulmetmez. Her birimiz, Kardeşinin aynesidir. Ona bir rahatsızlık görürse bunu ondan izale etsin. 3327 Dayanışma ve Yardımlaşma Asım ben ahre merhum anlatıyor. H. Z. Enes Allahu amhe. Sana Resulullah aleyhissalatu ve selamın İslam'da Dayanışma akdi hırs yoktur dediği ulaştı mı diye sordum. Şu cevabı verdi. Kureyşli Ensar arasında benim evimde dayanışma antlaşması yaptı. He bu Davud'un rivayetinde Resulullah bizim evde Ensarla Muhacir arasında iki veya üç kere dayanışma akdi yaptı şeklindedir. 3328 Dayanışma ve yardımlaşma. Hz. Enes rivayeti Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kardeşine zalimde olsa, mazlumda olsa yardım et. Mazlumsa yardım edelim. Zalime nasıl yardım edelim? Diye sorulmuştu. Onu zulümden alıkoyarsam, bu da ona yardımdır. Buyurdu. 3.329. Dayanışma ve yardımlaşma. E bu derde Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam Kim kardeşinin zulümü müdafa ederse, kıyamet günü. Allah, onun yüzünden ateşi geri çevirir. 3.330. Dayanışma ve yardımlaşma. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu vesselam. bir ihtiyaç talep eden kimse gelince arkadaşlarına yönelir ve şefaat edin. Ecri kazanın Allah darı surlunun diliyle dilediğini hükmetsin derdi. 3331. Dayanışma ve yardımlaşma. Yine Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam buyurdular ki. Şu hususları da Allah'ı büyüklemenin birer şubesidir. Bir Müslüman yaşlıya ikramda bulunmak, içindeki ile amel hususunda ölçülü aşmayan ve ondan uzaklaşmayan Kur'an hamilini hafızına ikramda bulunmak, adil olan iktidar sahibine ikram. 3332 Dayanışma ve Yardımlaşma. H Z N an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Buyurdular ki, bir genç. İhtiyar bir kimse eşi sebebiyle ikramda bulunursa, Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. 3333 Dayanışma ve yardımlaşma Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Küçüklerimize merhamet, Büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Bir rivayette şu ziyade gelmiştir. Marufu emretmeyen, Münker'den nehyetmeyen de bizden değildir. 3.334 Dayanışma ve Yardımlaşma H.Z. Ayşe Allahu anhanın anlattığına göre kendisine bir dilenci uğramıştır. O da bir parça ekmek vermiştir. Bir müddet sonra üstü başı düzgün. Kıyafeti yerinde bir dilenci daha uğramıştır. Hazreti Ayşe onu oturtup yemek yedirmiştir. Kendisine bunun sebebi sorulunca şu açıklamayı yapmıştır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam insanlara mevkilerine göre ikramda bulunun buyurmuştu. 3335 İstizam izin talebi Rabi İbni Hirac beni amire mensup bir adamdan naklediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir evde bulunduğu sırada yanına girmek için girebilir miyim diye izin istedi. Aleyhissalatu vesselam hizmetçisine çık şu gelene istizam adabını öğret. Bu sardı ona. Esselamu aleyküm. Girebilir miyim demesini söyle buyurdu. Adam bunu işitmişti. Hizmeti beklemeden Esselamu aleyküm girebilir miyim dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam da adama izin verdi. O da girdi. 3336 İstislam izin talebi Kays İbn Saat İbn Nur vardı. Allahu anhu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bizi Evimize ziyaret etti. Ve, Esselam'ı, Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Babam, Çok hafif bir sesle mukabelede bulundu. Babama, Resulullah'a izin vermiyor musun dedim. O, Bırak, Bize çokça selam okusun dedi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam tekrar, Esselam'ın Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Saat yine hafif bir sesle mukabele etti. Sonra Resulullah Aleyhissalatu ve selam tekrar Esselamün aleyküm ve de rahmetullah dediler ve döndüler. Saat teşine düştü ve Ey Allah'ın Resulü ben senin selamını işitiyordum. Ancak bize daha fazla selam vermen için alçak sesle mukabele ediyordum dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu ve selam onunla birlikte geri döndü. Ondan su isteyip bulsetti. Sonra saat Zafiran veya ile boyanmış bir havlu verdi. Aleyhissalatu ve selam ona sarındı. Sonra ellerini kaldırıp "Allah'ım, Sa'd İbn Ubade ailesine mağfiret ve rahmet buyur." diye dua etti. Sonra yemek yedi. Geri dönmek isteyince Sa'd bir merkebi yaklaştırdı. Üzerine kadife bir örtü yaymıştı. Resulullah Aleyhissalatu ve selam merkebe bindi. Sa'd bana. Ey Kays. Resulullah'a refakat et dedi. Ben de refakat ettim. Yolda aleyhissalatu ve selam bana. Benimle sen de bin dedi. Ben imtina edince. Ya binersin. Ya dönersin buyurdular. Ben de geri döndüm. 3337 İstizam izin talebi Ars İbn-i Malik radıyallahu an. anlatıyor. Tebük razı sırasında Resulullah aleyhissalatu ve selama uğradım. Deliden yapılmış bir çadırdaydı. Selam verdim. Selamuna mukabele etti ve Gir buyurdu. Ben Tam olarak mı? Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Tam olarak gir dedi. Ben de girdim. Ravi der ki Tam olarak mı gireyim diye sorması. Çadırın küçüklüğünden dolayı idi. 3338 İstizan izin talebi Abdullah Büs'ü radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir kavmin kapısına gelince, yüzüyle kapıya dönmezdi. Sağ veya sol omuzunu çevirirdi. Sonra da, Esselamu aleyküm, Esselamu aleyküm derdi. Böyle yapışı o sıralarda kapılarda ötü olmayışındandı. 3339 İstizan izin talebi İbn-i Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. E. Z Ömer Rabbı Allahu an bana anlatmıştı. Ben Resulullah Sülullah Aleyhissalatu ve Selam'dan üç sefer izin istedim ve bana izin verdi. 3.340. İstizam izin talebi. Ebu Hüreyre Rabbı Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülullah Aleyhissalatu ve Selam buyurdular ki göz içeri girdi artık izin yok. Bir rivayette de şu ziade gelmiştir. İzin istemek görme sebebiyledir. 3341. İstizam izin talebi yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Birimiz yemeye çağırıldığı vakit, Elçi ile birlikte gelince bu onun için izin sayılır. Ayrıca izin istemeye gerek yoktur. 3342 İstizam izin talebi Ata İbnu Yesar Rahimullah anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselama sordu. Annemin yanına girerken izin isteyeyim mi? Evet. İste. Ama ben evde onunla beraber kalıyorum. Annenin yanına girerken izin iste. Ama ben ona hizmet ediyorum. Annenem izin iste. Anneni çıplak. Görmen hoşuna gider mi? Hayır. Öyleyse ondan izin iste. 3.343 İstilan izin talebi İbn-i Mesud an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam bana buyurdular ki. Senin. Yanıma gitmen için iznin, perdenin kaldırması ve benim fısıltımı işitmendir. Seni ben edinceye kadar iznin böyle devam edecek. 3344. İstilam izin talebi H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama gelmiştim. Kapıyı çaldım. Kim o buyurdular. Benim dedim. Beni almak üzere çıktı ama. Ben. Ben diye söyleniyordu. Belliydi kendimi tanıtma tarzımı beğenmemişti. 3345 İstizam izin talebi HZNF Allahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah Ve vesselamın hücrelerinden birinden içeriye bakmıştı. Resulullah Ve vesselam elinde bir okla adama kalktı. Onu batırmak için ihtiyatla adamın üzerine gitmesini seyreder gibiyim. 3346 İstizam izin talebi Nesa'inin girdiği yer rivayetinde şöyle gelmiştir. Bir bedeli. Resulullah ve Vesselam'ın kapısına geldi. Gözlerini kapının kırıklarına yapıştırdı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam adamı fark etti. Gözünü patlatmak üzere elinde bir çubukla üzerine yürüdü. Adam hemen sıra kadem bastı. Resulullah eğer yerinde kalsaydın gözünü oyduydun buyurdular. 3.347 Selamlaşmak H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam sonuncudan. Evde değildir ikisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir. 3.348 Selamlaşmak Kerede İbn Hanbel radıyallahu an anlatıyor. Saflan İbn-i Ümeyye adı ya Allah'u an benimle. Resulullah ve selam'ı süt. Ağız ve bir miktar salatalık gönderdi. Aleyhisselatu ve selam o sırada Mekke'nin yukarısındaydı. İzin istemeden, selam vermeden huzuruna girdim. Bana. Dön. Esselamu aleyküm. Gireyim mi? De buyurdu. Ben de öyle yaptım. 3.349 Selamlaşmak. H. Z. N. Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve re selam bana buyurdular ki, Ey oğuzum! Ailene girdiğin zaman selam ver ki, Selamın! Hem senin üzerine hem de aile halkına bereket olsun. 3350 Selamlaşmak! Abdullah i̇bn Am İbn-i Asrabiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a İslam'ın hangi ameli daha hayırlı diye sorulmuştu. Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığının herkese selam vermen diye cevap verdi. 3351. Selam başmak. Hz Z N Allahu anlattığına göre, kendisi bir grup çocuğa uğrar ve onlara selam verir. Yanındakilere de şu açıklamayı yapar. Versulullah aleyhissalatu ve selam böyle yapardı. 3352. Selam başmak. Esma bin tu yezit Rabbı Allahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam biz bir grup kadına uğramıştı. Selam verdi. Tirminizin bir rivayetinde eliyle selamladı denmiştir. 3353. Selamlaşmak. Bu İbn ibn Rafi Hazreti Ali Rabbı Allahu amıstan nakletmiştir. Ebu Davud der ki, Hasan ibn Ali ise bunu mersu olarak yani Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve selamdan rivayet etmiştir. 1. Cemaat giderken, yeri gelince içlerinden bir kişinin selam vermesi hepsi için yeterlidir. Oturanlar adına da bir kişinin mukabelesi yeterlidir. 3354 Selamlaşmak Ebu İmame adı an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Allah'a en in makbul insan, karşılaşma da selama önce davranandır. 3355 Selamlaşmak Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Dineki olan yürüyene, yürüyen oturana, az çoka selam verir. 3356 selam başmak. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Allah-u hazretleri, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı kendi sureti üzere ve boyunu da altmış zira olarak yaratınca. Git. Şu oturan meleklere selam ver. Onların. Seni nasıl selamlayacaklarına da dikkat et. Dinle. Zira o selam. Senin ve zürriyetinin selamı olacaktır dedi. Bunun üzerine Adem onlara gidip. Esselamu Aleyküm diye selam verdi. Melekler. Esselamu Aleyke ve Rahmetullahi dediler ve Selam'a mukaber ederken ve Rahmetullahi'yi ilave ettiler. Cennete her giren Hazreti Adem suretinde ve boyu da 60 arşın boyunda olacak. Halk şu ana kadar boyda hep eksilmektedir. 3.357 Selamlaşmak İmran İbn Hüseyin radıyallahu anhüme anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selamın yanındayken bir adam gelerek selamı verdi ve Esselamu aleyküm dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam selamına mukabele etti. Adam da oturdu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam on sevap kazandı dediler. Sonra birisi daha geldi. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi dedi. Aleyhissalatu vesselam onun selamına da mukabele etti. Adam oturdu. Aleyhissalatu vesselam 20 dediler. Sonra biri daha geldi ve Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi. Resulullah selamına mukabele etti. Adam da oturdu. Hazreti Peygamber bu sefer 30 buyurdular. 3358 Selamlaşmak Ebu Davud'la da Boğaz İbni Enes'ten aynı manada bir rivayet vardır. Ayrıca şu ziyade yer alır. Sonra bir diğeri geldi ve dedi ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Mağfiretuhu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mukabelede bulundu ve 40 sevap deyip ilave etti. Böylece iade edilen her kelime için sevap artar. 3359 Selamlaşmak Ebu Kemime El Hüceyni Ebu Yüreği El miden? O da babasından da bir Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selamı gelip Aleyke selam ya Resulullah. Sana olsun selam ey Allah'ın resulü dedim. Bana hemen müdahale etti. Aleyke selam deme. Çünkü aleyke selam diye verilen selam ölülerin farhiylesidir. Selam verdiğin zaman Esselamu aleyke de sana eden de, ve de aleyke selam der. 3360 Selambaş Marx İbn Ömer Rabbiyallahu anhu anlatıyor. Düşurlullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Yahudiler size selam verince onlardan biri eslamu Aleyküm der. sen de ona aleyke de 3361 selamlaşmak h z enes rabiyallahu an Düşurlullah Aleyhissalatu ve selamın şu sözünü nakletmiştir. Ehli kitap size selam verince onlara ve Aleyküm diye cevap verin 3362. Selam başmark Ebubül Vehyer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Hristiyan ve Yahudilerle karşılaşınca öncesi selam vermeyin. Onlar size versinler. Siz mukabele edin. Bir yolda onlarla karşılaşınca kenardan geçmeleri için yolu onlara daraltın. 3363 Selam başmak. İbn Ömer radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam belir ederken bir adam ona uğradı ve selam verdi. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam selamına mukabele bulunmadı. Ebu Davud'un bir rivayetinde şu ziyade var. Sonra adama selamı mukabele etme işinin özrünü beyan etti. Ben temiz ve ilken Allah'ı zikretmeyi uygun bulmadım. 3364 Musa Farha tokalaşma. üzerine Katode Rahimehullah anlatıyor. H Z N S anha sordum. Resulullah aleyhissalatu ve re selamın ashabı arasında müsafahava var mıydı bana? Evet diye cevap verdi. 3365. Müsafahat okulaşma üzerine. H Z Ber Arabiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve re selam buyurdular ki iki Müslüman karşılaşıp müsafahada bulunca. Ayrılmalarından önce küçük günahları mutlaka affedilir. 3366 Musa Farha tokalaşma üzerine Kirmizi'nin i̇bn Mesud'dan kaydettiği bir diğer rivayette şöyle buyurulmuştur. Musa etmek üzere mümin kardeşin elinden tutulması selamlaşma cümlesindendir. 3367 Musa Farha tokalaşma üzerine Ata el-Horasan'ı anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Musa farha edin ki, kalbilerdeki kim? Gitsin. hediyeleşim ki birbirinize sevgi doğsun ve aradaki düşmanlık bitsin. 3368 Hapşırma ve Esneme H.V.N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında iki kişi hapşırdı. Efendimiz, bunlardan birine teşmid de bulundu. Yani Yerhamukallah dedi. Diğerine teşmid de bulunmadı. Niye böyle davrandığı sorunca Şu Allah kargaya hamdetti. Öbürü Allah kargaya hamdetmedi. Cevabını verdi. 3369. Hapşırma ve esneme. Müslimin Ebu Musa'dan yaptığı bir diğer rivayette şöyle buyurulmuştur. Biriniz hapşırır ve hamd ederse ona de bulunun. Allah'a hamdetmezse teşmitti de bulunmayın. 3370. Hapşırma ve esneme. H.Z. Ebu Hüleyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kardeşine üç kere teşmid de bulun. Üç fazla hapşırırsa artık bu nezle olmuştur. 3.371 Hapşırma ve esneme Yine Ebu Hüleyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Allah hapşırmayı sever. Esnemeden hoşlanmaz. Öyleyse sizden diri hapşırır ve Allah'a hamd ederse, bunu işiten her Müslüman üzerine, yerhamuk Allahın denmesi hak bir vazifedir. Ancak esnemeye gelince, işte bu, şeytandandır. Biriniz namazda esneyecek olursa, imkan nispetinde kendini tutsun ve ha diye ses çıkarmasın. Zira bu şeytandandır. Şeytan kendisine gülüyor demektir. 3.372 Hapşırma ve Esneme Yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam hapşırdığı zaman yüzünü elleriyle veya elbisesiyle örterdi ve sesini de kısardı. 3373. Hapşırma ve esneme. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Yahudiler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın huzurlarında zoraki hapşırırlar ve bununla kendileri için erhamukallah demesini umarlardı. Resulullah ise onlara, Allah size hidayet versin ve aklınızı ıslah etsin derdi. 3.374 Hasta Ziyareti ve Fazileti H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim bir hastayı akşam vakti ziyaret ederse onunla mutlaka yetiş bir melek çıkar ve sabaha kadar onun için istiğfada bulunur. Ona cennette bir bahçe hazırlanır. Kim de hastaya sabahleyin giderse, onunla birlikte yetmiş bir melek çıkar. Akşam oluncaya kadar ona istiğfada bulunur. Ona cennette bir bahçe hazırlanır. 3375, hasta ziyareti ve fazileti. H.Z. Serban Allahu an anlatıyor. Resulullah, ve selam buyurdular ki, hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır. 3.376 Hasta Ziyareti ve Fazileti H.Z.N.S. Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, kim abdest alır ve abdestini mükemmel kılar, sevap ümidiyle Müslüman kardeşini hasta iken ziyaret ederse, ateşten 70 yıllık yürüme mesafesi kadar uzaklaştırılır. 3.377 Hasta Ziyareti ve Fazileti H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim Allah rızası için bir arkadaşını ziyaret eder veya bir hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulunursa, bir münadi ona şöyle nida eder. Dünya ve ahirette hoş yaşayışa eresin. Bu gidişin de hoş oldu. Kendine cennette bir yer hazırladın. 3.378 Hasta ziyareti ve fazileti ve İbn Arkam da bi an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam gözümdeki bir ağrı sebebiyle beni ziyaret etti. 3379. Hasta ziyareti ve fazileti. H. bi rahmu llahu an anlatıyor. Salt İbn Laz Hendek Savaşı sırasında kol damarından yaralanınca Resulullah Aleyhissalatu ve selam onun için mevzide bir çadır kurdurdu. Maksadı onu daha yakından ziyaret etmekle ilgilenmekti. 3380 Hasta ziyareti ve fazileti i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki Kim eceli gelmeyen bir hastayı ziyaret eder ve yanında şu duayı yedi okursa Allah ona bu hastalığından mutlaka şifa verir. Esselullah el azime rabbel arşil azime emreşike Büyük Arşın Rabbi olan Allah'tan senin için şifa talep ediyorum. 3381. Hasta ziyareti ve fazileti. Ebu Said Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Bir hastanın yanına girince, Ona sağlık ve uzun ömür temennisiyle onu rahatlatın. Zira böyle yapmak onun gönlünü hoş eder. 3382. Hasta ziyareti ve fazileti. H. Z. Enes Allah'u an anlatıyor. Yahudilerden bir çocuk Resulullah aleyhisselatu ve selama hizmet ediyordu. Bir gün hastalandı. Resulullah onun ziyaretine geldi. Baş ucunda oturdu ve ''Müslüman ol'' buyurdu. Çocuk yanında durmakta olan babasına baktı. Babası da ''Ebul Kasım'a itaat et'' emretti. Çocuk derhal Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oradan ayrıldığı vakit şöyle diyordu. Onu benim, vesilem ve ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. 3383 Hasta Ziyareti ve Fazileti İbni Abbas Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Hastayı ziyaret ederken az oturmak ve az gürültü yapmak sünnettendir. 3384 Bilme ve Tercih Alma İbni Abbas Rab'iyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiği zaman kendisini, Abdülmuttalip oğullarının çocukları karşıladılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birini önüne, diğerini de arkasına bindirdi. 3.385 Bilme ve tercih alma. Abdullah İbnu Cafer Rabiyallahu Anhüma İbnu Zübeyir, kendisine şunları söylediğini anlatmıştır. Hatırlar mısın? Hani biz Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ı karşılamıştık. Ben, sen ve İbnu Abbas Abdullah. Evet hatırlıyorum demiş ve ilave etmiştir. Bizi bineğin almış, seni terk etmişti. 3386. Bilme ve tercihe alma. H.Z. Z Muazzam Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam'ın ufey denen merkebinin tertkisindeyim. 3387. Bilmeme ve tercihe alma.'' Ebu Müleyh, bir adamdan naklen demiştir ki, ''Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın terkisindeydim.'' Hayvanın ayağı kaydı. ''Ben, kör şeytan.'' demiş bulundum. ''Bana, böyle söyleme.'' ''Zira böyle söylersen o büyür. Hatta ev kadar olur ve kendi gücümle onu yere attım.'' der. ''Fakat sen.'' ''Bismillah.'' iki de... Zira böyle söylersen o küçülür ve sinek kadar olur. 3.388 Bilme ve tercihe alma. Abdullah İbn-i Güreyde. Babasından Allahu anhüma anlatıyor. Beraberinde bir merkep olan bir zat hazreti peygambere gelerek. Ey Allah'ın resulü, Bin. Dedi ve adam kayarak. Hayvanın terkisine geçti. Aleyhissalatu vesselam. Hayır. Hayvanın önüne binme sen benden daha çok hak sahibisin. Hakkını bana bağışlarsan o başka buyurdu. Adam da, Önü sana bağışladım dedi. Bunun üzerine hayvana bindi. 3389 bin Komşuyu Himaye, H.Z. Ayhe Allahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, H.Z. Cebrail Aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, Komşuyu varis kılacağını zannettim. 3390. Komşuyu himaye. An-ı i̇bn an-Ebihi an-Ceddihi radıyallahu anhüma anlatıyor. İbn-i Ömer radıyallahu anhüma için bir koç kesildi. i̇bn Ömer. Ailesine. Ondan Yahudi komşunuza hediye ettiniz mi diye sordu. Hayır cevabını alınca. Bundan. Ona da gönderin. Zira ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın Cebrail bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki komşuyu varis kılacağını zannettim dediğini işittim buyurdu. 3391 Komşuyu himaye. Hz. Ebuller eradi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki komşusu zararlarından emin olmayan kimse cennete giremez. 3392 Komşuyu himaye. Yine Ebu Hübeyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa komşusuna ihsanda iyilikte bulunsun. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa hayır söylesin veya sükut etsin. 3.393 Komşuyu Himaye H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. 1. Gün Ey Allah'ın Resulü! Dedim. İki komşum var. Hangisini öncelikle hediyede bulunayım? Sana kapı itibarıyla hangisi yakınsa ona cevabını verdi. 3394. Komşuyu Himaye. Buhari ve Müslümin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan yaptığı bir diğer rivayette şöyle denmiştir. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki. Komşu kadın. Komşu kadından gelen koyun paçasını bile küçük görmesin. 3395. Komşuyu himaye. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Allah aleyhissalatu ve buyurdular ki: Sizden kimse duvarına komşusunun gidiş saplamasına mani olmasın. Ebu Hureyre'den hadisi rivayet eden za der ki: Ebu Hüreyre radıyallahu an. Sonra şunu ilave etti: Görüyorum ki bunu hoş karşılamadınız. Allah'a yemin olsun. Onu omuzlarının arasına uzatırım. 3.396 Komşuyu Himaye Semre İbn-i Cünebbi'ye Allah'u an anlatıyor. Ensardan bir zatın bahçesinde benim bodur bir hurma ağacım vardı. O zat ailesiyle beraberdi. Semre, kendi ağacına gitmek üzere bahçeye girerdi. Bu girişten bahçe sahibi rahatsız oluyordu. Kendisine o ağacı bir başka yerdeki ağaçla değiştirmeyi talep etti. Ama Semre kabul etmedi. Bunun üzerine Ensar-i Rabiallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselama gelip durumu anlattı. Resulullah Semre'ye o ağacı satmasını talep etti. Fakat o kabul etmedi. Bu sefer bir başka yerdeki ağaçla değiştirmeyi teklif etti. O bunu da kabul etmedi. Resulullah, ağacı ona bağışla dedi ve buna rağbet etmesi için şöyle şöyle ecir var. Buyurdu. Semre yine kabul etmedi. Bunun üzerine Resulullah ve vesselam "Sen huzur birisin dedi. Sonra Ensar'ı Lâta'ya dönüp git. Onun kurmasını sök buyurdu. 3397 Komşuyu himaye. Ebû Tırmazî Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki: "Kim bir Müslümana zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim de bir Müslüman ile Lize'ye, husumete girerse Allah da onunla husumete girer. 3.398 Küsüşmek H.Z. Ebu Eyyub ad-ı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Bir Müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşılarda her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selam verendir. 3399. Küsüşmek. Ebu Hüleyr, anh, ve bu hürerer adıya Allahu an anlatıyor. Destulullah aleyhissalatu vesselam, Buyurdular ki, bir mimin diğer bir mimine üç günden fazla küsmesi helal olmaz. Üzerinden üç gün geçince, ona kavuşup selam versin. Eğer o selamı bu kabel ederse ecirde her ikisi de ortaktır. Bu kabel etmezse günah onda kalmıştır. Bir diğer rivayette şöyle buyurulmuştur. Kim üç günden fazla küs kalır ve ölürse cehenneme girer. Üç bin dört Küsüşmek. Ebu Hıraş Es-Sülami Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim kardeşini bir yıl küserse, bu tıpkı kanını dökümek gibidir.